Sabah namazından sonra kaza namazı kılanır mı? Malumunuz, sabah namazından sonra ve ikindi namazından sonra sabahın farzını kıldık, ikindinin farzını kıldık. Bundan sonra kerahat vakti girene kadar kaza namazı kılabiliriz. İkindiyi kıldık. Kerahat vakti ne zaman giriyor? Akşam ezanına 45 dakika kala giriyor. İşte 45 dakika kalana kadar akşam namazına, bu arada biz kaza namazı kılabiliriz. Sabah namazını kıldık. Kerahat vakti ne zaman giriyor? Güneş doğumu ile giriyor. Biz diyelim ki 6.30'da namazımızı, 7'ye çeyrek kala Ankara için diyorum, namazımızı bitirdik. 15 dakika, 7. 5'te, 7, 5 gece güneş doğuyor. 20 dakika bu arada, Kaza namazı ne yapabiliriz? Kılabiliriz. Peki sabah namazın farzından ve ikindi namazının farzından sonra kılınmayan bir namaz var. O nedir? Nafile namazlardır. Halkımız, kardeşlerimiz nafile ile farz olan bir namazın kazasını karıştırıyor. İkindi ve sabah namazından sonra nafile kılınmaz. Bu doğrudur. Ama kerahat vakitleri girene kadar kaza namazı kılabilir. Kardeşlerimiz bu vakti değerlendirsinler.